ve hayr el hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhha ve kullu muhtesatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve Evet hadis usulünün ikinci seviyesinde ilk başlığımız isnad incelemesinin merhaleleri. İsnad incelemesinin merhaleleri veya aşamaları. Bir, hadisin isnadına bakmak, merfu, mevkuf ayırmak. Yani hadisin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilen söz, fiil veya tahrir mi yoksa sahabeye nispet edilen bir şey mi veya sahabeden sonrakilere tabi'in, tabi'inden sonrakiler maktuğu ise böyle bir rivayet mi? Bunları ayırmak. İki, rivayet yollarını araştırmak. Yani rivayetin farklı tariklerini araştırmak. Üç, asıl senedi incelemek. Yani asıl senedi inceleyerek ravilerinin birbirlerine yetişip yetişmediği isnada muttası mı değil mi ravilerin durumları. Dört, diğer isnapları inceleyip mutabi ve şahipleri araştırmak. Abi ve şahitleri araştırmak. 5. Hadisin bütün rivayet yollarını kapsayan külli hükmü vermek. Hadisin bütün rivayet yollarını kapsayan Hükmü vermek. İsnad incelemede bakılacak dört şart. Bu alt başlık. 1- Senedin muttasıl olması. 2- Ravilerin adil ve zabit olmaları. 3- şaz veya münker olmaması. Dört, illetin bulunmaması. illetin bulunmaması. Bu incelemeden sonra sahih, hasen, zayıf, Mürsel, çok zayıf, şahıs münker veya uydurma olduğuna hükmedilir. Sıhhat şartları, büyük başlık sıhhat şartları, bunun alt başlı olarak sıhhatin birinci şartı İttisallü Senet. İttisalu, ittisalu senet. İsnatta kesinti olmamasıdır. Kesinti yani inkıta olmamasıdır. İnki ya irsalu hafi ya irsalu celi Ya irsalü hafiye, ya irsalü celi, ya tedlis, ya ta'lik veya ta'lik, ta'lik. Üst tırnakla ta'lik ya da idal ile olur. ideal. evet. Modal diyoruz yani oradaki ideal. Bu şartın anlamı? Yani اتصال senedinin anlamı hadisin senedindeki tüm ravilerin kendisinden rivayette bulunduğu şeyhten işitmiş olmasıdır. Şimdi İbtisali Sened'in alt maddelerine geçiyoruz. bir, her ravinin şeyhinden işitmesinin sabit olmaz. Bunun açıklamasında ravinin hal tercimesine bakılır. Şeyhlerin isimleri arasında mevcutsa bu işitliğine delildir. Yani isnatta bakıyoruz ya diyelim bir ravi hal tercimesine bakıyoruz, kendisinden rivayette bulundu o isnatta geçen kişi eğer hal tercimesine dair eserlerde şeyhleri arasında geçiyorsa bu işitliğine delildir. Ravi'nin hal tercimesine bakılır, şeyhlerin isimleri arasında mevcutsa bu işitliğine delildir. Şayet şayet işitmesinde şüphe varsa ilim ehlinin sözlerine bakılır. İlim ehlinin sözlerine bakılır. Yazınız mı bunu? Onlardan biri Rivayetinin mürsel olduğunu, işitmediğini zikretmişse munkatıdır. Rivayetinin mürsel olduğunu, yani o şeyhinden rivayetinin mürsel olduğunu, işitmediğini zikretmişse munkatıdır. Şayet ravi şeyhinden işittiğini tasrih etmişse yani açıkça belirtmişse muttasıldır. İşitmenin ispatı için Ravinin sahih hain ravilerinden olması yani Bukhari-Müslim ravilerinden olması veya ikisinden birinin ricalinden olmasına bakılır. İşitmenin ispatı için Rabinin sahihayn ravilerinden olması veya ikisinden birinin ricalinden olmasına bakılır. Eğer buhari ricalinden ise bu işitmenin ispatına delildir. ispatına delildir. Zira Bukhari ve Ali bin el-Medini sema ve likayı şart koşarlar. Zira Bukhari ve Ali bin el-Medini sema ve likayı şart koşarlar. Yani sema işitme, lika karşılaşma demek. Şart koşarlar. Hocam, sadece aynı zamanda Muasarat, yani. Şayet Müslim ricailer arasında bulursa Müslim muaseratı şart koşmuştur. Yani aynı asırda olmayı Aynı dönemde yaşama şart koşmuştur. Buna da mürselük mü verilmez? Müslim ricalinden ise şayet müslim ricaları arasında bulursa müslim muasaratı şart koşmuştur. Buna Buna da mürselük mü verilmez? Yani munkatı mürselük mü verilmez? yazıldı mı? Örnek İbrahim en Neha'i'nin Alkama bin Kaysdan rivayetini İbnebi Hatim Mürsel saymıştır. Yani buradaki Mürsel münkatı manasında. İbrahim'in Neha'i'nin Alkame bin Kays'tan rivayetini İbn-i Hatim Mürsel saymıştır. i̇bn Mehdi, İbrahim'in Alkame'den işittiğini kabul etmezdi. i̇bn Mehdi, Abdurrahman bin Mehdi yani, İbrahim'in Alkame'den işittiğini kabul etmezdi. Lakin, rical ve tahriç kitaplarına baktığımızda İbrahim'in Alkameden işittiğini buluruz. İbrahim'in Alkame'den işittiğini buluruz. Ve mi? Tarih mi? E, Rical ve Tahriç, Tahriç. kitaplarına baktığımızda İbrahim'in Alkame'den işittiğini buluruz. Burada bakınız Buhari Tarihül Kebir 1 bölü 334. Buhari Tarihül Kebir. 1 bölü 334. Yani birinci cilt 334. sayfa. İlim ehli arasında bir ravinin şeyhinden işitip işitmediği hususunda ihtilaf edilirse... Bu durumda birbirine aykırı sözler arasında tercihe gidilir. İhtilaf edilirse bu durumda birbirine aykırı sözler arasında tercihe gidilir. Genellikle vefat ve doğum tarihlerine veya şeyhinden rivayetlerine bakılır. Genellikle vefat ve doğum tarihlerine veya şeyhinden rivayetlerine bakılır. Ondan işittiği veya karşılaştığına dair Açıklama araştırılır. Ondan işittiği veya karşılaştığına dair açıklama araştırılır. Şayet bir görüş diğerine karinelerle tercih edilemezse karineler ipuçları demek. Şayet bir görüş diğerine karinelerle tercih edilemezse ve muaserat bulunup yani aynı dönemde yaşamışlarsa muaserat bulunup Ravinin şeyhiyle karşılaşmasına imkan varsa ispat eden nef yedene önceliklidir kaydesiyle hareket edilir. şeyhiyle karşılaşmasına imkan varsa, ispat eden nef yedene önceliklidir, kaidesiyle hareket edilir. Zira ispat eden de daha fazla bilgi vardır. Zira ispat eden edenden, nefy daha fazla bilgi vardır. Misal, örnek. Yazdınız mı? Said bin Müseyyeb'in Ömer radıyallahu anh'den rivayetinde ilim ehli ihtilaf etmiştir. İhtilaf etmiştir. Ebu Hatim Said Ömer radiyallahu anh'den nürsel olarak rivayet eder demiştir. Ömer radıyallahu an’ten işitmesi hakkında sorulunca da Ömer radıyallahu an’ten işitmesi hakkında sorulunca hayır ancak onu minber üzerinde Numan bin Mukarri'nin vefat haberini verirken görmüştür, demiştir. Numan bin vefat haberini verirken görmüştür, demiştir. İbn-i şöyle der, Said bin el-Müseyyeb küçük yaştayken Ömer radıyallahu anh'ı görmüştür. Ondan işitmesi sabit olmamıştır. İmam Malik, Said Ömer radiyallahu ye anh'a yetişmemiştir demiştir. Ebu Talip, İmam Ahmet rahimullah'a Ebu Talip Ahmet bin Hanbel'in öğrencilerinde. Ebu Talip Ahmet bin Hanbel'e Said'in Ömer radıyallahu anh'ten rivayeti hüccet midir sorusu üzerine şöyle demiştir. Saidin. Ömer radıyallahu anh'ten rivayeti hüccet midir sorusu üzerine şöyle demiştir. Bize göre bu hüccettir. Nitekim Ömer radıyallahu anh'ı görmüş ve ondan işitmiştir. Said'in Ömer'den rivayeti kabul edilmezse kimin rivayeti kabul edilecek demiştir. Sonrakilerden i̇bn Hacer Rahimallah, Tehzib-i Tehzib'de. Parantez içinde 4 bölü 77. Sonrakilerden i̇bn Hacer, El-Askalani yani Rahimallah, Tehzib-i Tehzib'de. Kitabının adı Tehzib-i Tehzib. Cilt 4 sayfa 77. Müsed dedin Müsned'inden Müsetet bin Müserhet İmam Bukhari'nin hocalarından birisi. Onun da bir müsnedi var. O müsnedden naklediyor yani. Müsed dedin Müsned'inden İbn Ebi Adi Tire İbni İbn Ebi Adi Dire, Davud bin Ebi Hindi, dire, Said bin el Musayyeb isnadıyla rivayet ediyor. Mevbinel Hattab Radiyallahu Anh Şu minber üzerinde şöyle dediğini işittim ki benden sonra bazı kimseler recmi inkar edecek ve bunu Allah'ın kitabında bulamadık diyecekler. Belki benden sonra bazı kimseler recmi inkar edecek ve bunu Allah'ın kitabında bulamadık diyecekler. Şayet Allah'ın kitabına ondan olmayan bir şey ekleme olmasa şayet Allah'ın kitabına ondan olmayan bir şey ekleme olmasa bunun hak olduğunu yazardım Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem recm etti. Ebu Bekir recmetti ve ben de recm Hafız i̇bn Hacer dedi ki, bu isnat Müslimin şartına göredir. Hacer dedi ki, bu isnat Müslimin şartına göredir. Yani sahih olarak gelen bu rivayette Said bin Müseyyab açıkça işittiğini tasvir ediyor burada. Ömer Radyalan'tan işittiğini. Tercih. Bu şey örneğe verdik ya bu örnekte tercih. Bu görüşler incelendiği zaman İmam Ahmed'in bu işitmeyi ispat ettiğini görürüz. İmam Ahmet, işitmeler, cerh ve tadil konularında en bilgili imamlardan ve raviler hakkında en adil sözleri söyleyenlerdendir. en adil sözleri söyleyenlerdendir. Hatta onun sözü kendisinin elinde bu konuya dair açık bir delil olduğunu göstermektedir. Müset dedin rivayeti de işitmeyi ispat etmekte ve geride bir şüphe bırakmamaktadır. Bu da Ömer radıyallahu anh vefat ettiği zaman Said'in sekiz yaşında olduğunu gösterir. Bu yaş temyiz, zapt ve işitme sıhhatine yeterlidir. Zapt yani ezberleme ve işitme sıhhatine yeterlidir. Bundan dolayı Said bin Musayyeb bin Ömer radıyallahu anten işittiği tercih edilir. İki diyelim başla atalım bırakalım inşallah. İki tedlis ile nitelenen ravi'nin yani ne yazmış ne yazmış? ravanttan işitliği tercih edilir bu Tamam değil mi 2 tamam. teblis ile nitelenen rain işitmesinin tespiti nitelenen rain işitmesinin tespiti. ki dersi de inşallah bununla devam ederiz. Buradan bırakalım. Subhaneke ve bihamdik ve eşveden la ilahe illan tevahdeke la ve estağfurke ve